337. konu, Üsame'nin Medine'ye dönmek için izin istemesi ve Hazreti Ebu Bekir'inse buna şiddetle karşı çıkması ve bu konuda Hazreti Ömer'i azarlaması, Hazreti Peygamber, vefatından önce Medine ve civarındakilerden bir ordu kurmuş ve kumandanlığına da Üsam bin Zeyti getirmişti, Hazreti Ömer de bu orduda bulunuyordu, fakat bu ordu henüz Hendey geçmemişti ki Hazreti Peygamber vefat etti, bunun üzerine Üsam bin Zeyt orduyu durdurdu ve Hazreti Ömer'e, Allah Resulü'nün halifesine git ve ondan Medine'ye dönmemiz için izin iste, çünkü halkın çoğu ve ileri gelenleri bu orduda bulunmaktadır, onların gitmesiyle Medine zayıf düşecektir. Bu durumda da Allah Resulü'nün halifesinin çeşitli hilelere maruz kalmayacağından emin değilim, bizim gidişimizden sonra Müslümanların çoluk çocuklarının müşriklerin saldırılarına uğramasından korkuyorum, dedi. Ensar da Hazreti Ömer'e, Halife ile de gitmemizi istiyorsa bile söyle de başımıza üsameden daha yaşlı birisini tayin etsin, dediler. Hazreti Ömer, üsamenin isteğini Halife Hazreti Ebu Bekire iletti. Ebu Bekir Sıddik ise şu şekilde cevap verdi: Köpekler ve kurtlar tarafından parçalanacağımı bilsem yine de Hazreti Peygamber'in bir emrini yerine getirmekten vazgeçmem. Hazreti Ömer bu kez de, Ensar, başlarına Üsame'den daha yaşlı birini geçirmeni istiyorlar, deyince Hazreti Ebubekir oturduğu yerden sıçrayıp ayağa kalktı, sonra da Hazreti Ömer'in sakalından tutarak şöyle dedi, Ey Hattab'ın oğlu, annen senin yasını tutsun, Üsame'yi Hazreti Peygamber tayin etmiştir, sense benden Hazreti Peygamber'in kumandanını azletmemi istiyorsun, bunun üzerine Hazreti Ömer kalkıp halkın yanına döndü, onlar kendisine ne yaptığını sorunca Hazreti Ömer şunları söyledi, anneleriniz yasınızı tutsun, siz yolunuza devam ediniz, bana gelince ben bugün Allah'ın Resulü'nün halifesinden çok ağır sözler işittim.